Bölüm 272 Zaruret olmadıkça kötü zanda bulunmamak Ey iman edenler birbiriniz hakkında yersiz aşırı zanda bulunmaktan kaçının çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki günahtır 49 Hucurat 12 Hadis 1575 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü zandan sakınınız, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.